Ya Rabbi, işittik ve itaat ettik. Allah muhakkak işinde galiptir. Görünen ne olursa olsun, kim yenerse yensin. Kim yenilirse yenilsin, galip olan, hakim olan, yapan ve yaptıran sensin. Ya Rabbi, sen ki Muhammed Mustafa'ya dahi yenilgi sınavını yaşatansın. Sen zulmetmezsin Ya Rabbi. Ya Rabbi, inandık ve tasdik ettik. Zulmeden biziz ya Rabbi. Senin yolundaki netlenmeyip benlik hevesiyle ayrı düştüğümüz ve bölündüğümüz için kendimize zulmettik. Biz bize ettiğimiz için düşman da şimdi bize zulmediyor. Bütün zalimlerden ve senden sana sığındık ya Rabbi. Bizler gafil olduk, günahkar olduk, mahkum olduk, mağlup olduk. Kur'an ve sünnetin hikmetleriyle uyanmadık. Sen bizleri düşmanın saldırılarıyla uyandırdın. Şimdi de lütfet ya Rabbi. Bize bu saldırıları defedecek güç ve enerji ver. Bilinçli sabır ve sebat ihsanıyla. Ya Rabbi, bize barış dini İslam'ı getiren kutlu peygamberin hürmetine. Onun mecbur kalıp savaştığı zaman titizlikle sadık kaldığı Vuruşma hukuk ve ahlakından ayırma Ya Rabbi.